İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Hepinize merhaba sayın çıkar değerli dinleyiciler. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Ve sizlerle reklam haberlerini, aktivizm dünyasında olanları her hafta yarım saat paylaşmak için burada oluyorum. Bugün benim için çok önemli bir gün aslında çünkü Açık Radyo'da program yapmaya başladığı tam bir yıl oluyor. E, Açık Radyo benim Greta'yı ilk duyduğum aktivist olmama sebep olan radyo kanalı ve bu radyo kanalının ekibinin bir parçası olmaktan da gurur duyuyorum. Umarım sizlere de severek dinleyebildiğiniz bir program yapabiliyorumdur. Tabii yılın son programı olması sebebiyle de 2021'de benim de aktif olarak içinde çalıştığım küresel Fridays for Future iklim hareketinde neler oldu? Dönüp bir bakalım istedim. 2020'de e, küresel Fridays for Future olarak hazırladığımız Fight for 1.5 kampanyamız devam ediyordu. İmzalanmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Paris anlaşmasının da en önemli hedefi olan 1.5 derece hedefinden hala tüm devletler çok uzaktı. Dünya liderlerinin bu hareketsizliğine karşı dünyanın dört bir tarafındaki iklim aktivistleri 1,5 derece için mücadeleyi talep etti. Yine 2021 senesinin ilk günlerinde İsviçre'nin St. Gallen şehrindeki e, iklim aktivistleri büyük bankaların fosil, e, fosil akıtlara yaptığı yatırımları protesto ederek Fossil Banks No Thanks bankartları ile gece yürüyüşü gerçekleştirdiler. Sadece hükümetlerin fosil projelerini durdurmasını değil, aynı zamanda finans kurumlarının devasa yatırımlarında sektörü beslediğini ve İsviçre'de bankaların 2016 ve 2019 yılları arasında fosil yakıtları 33 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını söylediler. Tam da bu sıralarda... E Norveç halkının açtığı Kuzey Kutbu petrol davası sonuçlandı. Yüksek Mahkeme Batı Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz üreticisi olan Norveç devletinin lehine karar verdi. Ee, çevre ve gençlik örgütleri Kuzey Kutbu'nda petrol arama çabaları nedeniyle Norveç devletine dava açmıştı. Bir kamuoyu yoklaması Norveçlerin çoğunluğunun bu sondaj çalışmalarının durdurulmasını istediğini gösteriyordu. Greenpeace'in yayınladığı bildirgede Kuzey Kutbu'nda yapılan petrol sondajı hakkında vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir çevre hakkına sahip olduğunu ve devletin bu hakkı güvence altına almak için önlemler alması gerektiğini belirten Norveç Anayasası'nın 112. maddesini ihlal ediyor diyordu. Norveç devam eden petrol arama çalışmaları nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından da eleştiri alıyordu. Young Friends of the Earth Başkanı Terese Huxmister, gençleri ve gelecekteki nesilleri anayasal güvenceden yoksun bırakan bu yargıya öfke duyuyoruz. Yüksek mahkeme yaşanına biri bir gelecek hakkımız yerine Norveç petrolünün bağlılığını seçiyor. Norveç'te Arktik petrol sondajına karşı savaşan gençler hayal kırıklığını uğramaya alıştı ve biz de mücadelemize devam edeceğiz. Sokaklarda, sandıklara sandıklarda ve gerekirse mahkemelerde diyordu. Yeni yıla aşırı yağışlar ve bunun etkisinde sellerle giren Rio de Janeiro'da 150 aile evlerini e, kaybetmişti. İklim krizinin en çok hassas sosyoekonomik koşullarda yaşayan insanları etkilediğinin altını çizen Fridays for Future Rio de Janeiro ekibi kurbanları desteklemek için bir bağış kampanyası başlattı. 1 Ocak 2021 Cuma günü Friday So Future Brezilya ülkenin güneyinde yer alan Rio Grande de Dussol eyaletindeki Ixoglang halkının toprakları için verilen mücadeleyi desteklemek amacıyla aldığımız her nefes için yerli halklara minnettarız onları savunmak hayatı yaşatmaktır diyen ee, pankartlarla seferberlik başlattı. Ixok halkının yeniden canlanması 1970'lerde başlayan ülkenin güneyindeki işgal altındaki yerli topraklarını geri almak için önemli bir hareketin parçası. Yüzyıllar boyunca Ixok Leng'ler insanların neredeyse tamamen ortadan kaybolmasına yol açan acımasız bir sömürü sürecinin kurbanlarıydı. Rio Grande de Dussol'deki... Atalarının topraklarını geri alma sürecindeki Iksok Leng halkının kadın lideri Kullung ye ye sözleri yılın ilk gününe damgasını vuruyordu. Biz sadece istediğimiz için burada değiliz. Ruhlardan gelen bir çareye cevap veriyoruz. Bununla birlikte federal mahkemeye 23 Aralık 2020'de Noel tatili sırasında ve Covid-19 pandemisinin ortasında Iksok Leng halkının topraklarının kazanımını geri alma kararı vermişti. Fridays for Future aynı zamanda kendi ekipleri arasında aşırı nüfus söylemi üzerine de e, toplantılar yaparak sosyal medya üzerinde bir bildiri çıkmaya karar verdi. Aşırı nüfus efsanesi gezegenin kaldırabileceğinden daha fazla insan olduğu inancıdır. Bu söylem birçok ünlü batılı çevreci tarafından kullanılmaktadır. İklim değişikliği için daha az varlıklı insanları değil, aynı zamanda en çok etkilenen insanlar ve alanlar kabul olarak e, olarak kabul edilirler. E, bu topluluklar zaten acı çekenler ve iklim değişikliği karşısında en zor duran e, kişilerdir. Açıkla kavuşmak istiyoruz. Aşırı nüfus bir efsanedir ve derinden örgçelik ve soy ıslığı e, ile iç içedir. Herkese yetecek kadar kaynağımız mevcut. Sorun kıtlık değil, mevcut ekonomik sistemlerdeki yapay kıtlık. Bu sorunu bir sistem değişikliği ile çözebiliriz. Şimdi iklim adaleti talep ediyoruz. İklim değişikliği değil, sistem değişikliği istiyoruz diyordu. Bu açıklamanın bir iki hafta sonrasında gezegenimiz ve üzerindeki insanların sömürülmesiyle ilgili toplantılarımızın ardından e, içinde yaşadığımız sistemin doğal kaynakların ve insanların sömürülmesine dayanmakta olduğu ile ilgili daha da detaylı bir açıklama yapıldı. E, sonsuz büyümeye bağlı bir sisteme sahip kaynakları sınırlı bir gezegende yaşıyoruz. Aşırı üretim ve kar mevcut ekonomik sistemimizin ana itici güçleridir. Sonuç olarak kaynakların aşırı çıkarılması ve insanların, hayvanların, biyosferin ve atmosferin sömürülmesiyle karşı karşıyayız. Doğal kaynakların gereğinden fazla kullanmamıza gelecek nesillerin varlıklarını tehlikeye atmaktır. Hükümetler ve büyük şirketler fosil yakıt kullanımından uzaklaşmanın yanı sıra şunu da hatırlamalıdır. Fosil yakıt ve hatta yenilenebilir kaynakların kullanılabilirliklerini sağlamak için planlı, ihtiyaç temelli, sürdürülebilir bir şekilde kullanım şekline ihtiyaç vardır. Fridays for Future, Brezilya bu kez de Mercosur anlaşmasından dolayı Avrupa'yı sorumlu tutarak Amazon'daki krize dikkat çekti. Amazon Amazon'daki yangınlar ve ormanları keserek ekokırıma sebep olmak. Tamamen insan yapımıdır ve Bolsonaro son 2 yılda 43 milyon hektar üzerinde bir çevre ve Amazon ormanı tahribatına sebep oldu. E, korunan UNESCO mirası bölgeleri ve nesli tükenmekte olan türler de maalesef yok ediliyor. E, zaten bir devinme noktasına ulaşmaya yakınız Bolsonaro ulusal televizyonda uluslararası STK'ları ve yerlileri henüz öldürülmeyen bir kanser olarak nitelendirildi, e, nitelendirdi. Ve yerlerin büyük çoğunluğu Covid-19 yönetim başarısızlığı ve Bolsonaro'nun demokrasiyi baltalaması ve ayrımcılıkları yüzünden zaten öldürülüyor ve yok ediliyor. Durum tam bir felaket ve Avrupa bu krizden sorumlu. Avrupa Birliği Mercosur ticaret durumu daha da kötüleştirecek diyen aktivistler Et ve otomobil ticaretinin emisyonlarına da dikkat çektiler. Avrupa Komisyonu'nu 24 Ocak'ta AB Parlamentosu tarafından onaylayıp kabul eden, e, ortak tarım politikasını geri çekmeye davet eden bir kampanya hazırladı. 23 Ekim Cuma günü kirli bir anlaşmayı onaylarken e, bizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattınız. Bu sadece Paris Anlaşması'na olan... Bağlılıklarınıza değil aynı zamanda adalete ve demokrasi olan bağlılığınıza da ihanet etmekte bir e, arka oda uzlaşmasıyla kabul edilen bir anlaşma. Yeşil badanı için her türlü çabayı gösterdiğiniz bir anlaşma. Şimdi umudumuz Avrupa Komisyonu'nun bu öneriyi tamamen geri çekme kararı alması son yıllarda ve aylarda emisyonların azaltılması 2050'ye kadar iklim açısından nötr olacağına dair. E, pek çok vaatte bulundunuz ve Paris'te küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derecenin çok altında e, sınırlamayı hedeflediniz. Bu sözlerle bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. E, bizden size güvenmemizi istiyorsunuz ama sözler verdiğinizde e, ancak size e, fayda sağladığında onları bozduğunuzda size nasıl güvenebiliriz? Yani verdiğiniz sözleri tutmanız sonuç olarak bizim güvenimizi, bizim güvenimizi kazanmanız gerekiyor. Güvenimizi kazanacak herhangi bir ya da hak edecek herhangi bir şey yapmadınız diyerek devam eden mektubun Türkçesini internette bulabilirsiniz imzalamak isterseniz hala imzaya açık çünkü bir yılın üzerinden hala ortak tarım politikasında olumlu yönde bir düzenleme olmadı. 13 Şubat'ta çiftçilerin protestolarına destek verdiği için Hindistan'da FFF Hindistan ve FFF Mapa'nın kurucusu 22 yaşındaki Disha gözaltına alınmıştı. İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto ve toplanma hakkı pazarlık konusu olmayan insan haklarıdır ve susturulmayacağız diyerek dişayı uluslararası aktivistlerden destek geldi. 24 Şubat'ta yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı ve yurt dışı yasağı hala sürüyor. 17 Şubat'ta FFF Standard Chartered Bank'in kömür yatırımlarının devam etmesi üzerine bir kampanya başlattı. Cleanup Standard Chartered hashtag ile İngiliz, İngiliz Banka'nın özellikle map ülkelerindeki en büyük fosil yakıt yatırımcısı olması ve bu nedenle de bir iklim katili olduğu gerekçesiyle FFF yıl içinde de farklı zamanlarda yaratıcı online grevler düzenledi. 500'den fazla bilim insanı dünya liderlerine kereste ve diğer biyo yakıt yakılmasının karbon nötr olmadığı konusunda uyardığında FFF bu uyarıyı yaymak için kampanyalar düzenledi. Fosil yakıtlardan vazgeçerek enerji üretmek için kereste yakmaya geçiş yaparken hem iklim hedeflerine hem de dünyanın biyolojik çeşitliliğini baltalamamanızı tavsiye ediyoruz. Ormanların korunması ve restorasyonu bu hedefe ulaşmak ve aynı zamanda küresel biyoçeşitlilik krizimizi ele almak için yardımcı olmak Amacıyla da kilit araçlar olmalıdır diyorlardı. Bilim insanları enerji üretimi için odun yakmanın ağaçların yaşamları boyunca dengeleyebileceğimizden daha fazla karbon yaydığını ve biyolojik çeşitliliği olumsuz yönde etkilediğini belirtiyorlar. Bu nedenle hem AB, ABD, Kanada hem de Doğu Asya'da ormanların bozulmasına ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden olan odun peletlerine yönelik talepteki patlamayı tetikleyen devasa sübvansiyonların sona ermesi çağrısında bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Başkanı Biden'a hitaben yazılan mektup liderlere bunun yerine önemli karbon yutakları olarak ormanları korumak ve barındırdıkları biyolojik çeşitliği savunmak için mekanizmalara yatırım yapmaya çağırdı. Yapılan toplantılar ve açıklamaların ardından 19 Mart'taki yılın ilk küresel grevi için slogan da belirlenmişti. Boşvahatlar istemiyoruz temasıyla çıkmaya karar veren hareket bir zamanlar sokakları milyonları dökerken ne yazık ki bu sefer pandemi yüzünden sokakta çok fazla eylem yapamadı ama online toplantılar veya küçük ama renkli sokak eylemleriyle katılımlar oldu. 22 Nisan Dünya Günü'nde ABD Başkanı 40 ülkeyi bir zirveye çağırdı ama tarihsel olarak bu zirvelerden ne çıktık zaten yani fazla. Tek çıkan şey aslında boş vaatler oldu. Bizim yine de karşısında durduğumuz sadece konuşmaktan ve hiçbir şey yapmamaktan sıkıldıklarından dolayı liderlerinin saçmalıkları kesip taleplerimizi gerçekleşmesine, taleplerimizi gerçekleştirmelerine umuyoruz ve bunu istiyoruz, talep ediyoruz. Buna yönelik bir kampanya hazırlandı. Kampanyadan kısa alıntılar yaparak mektubu okumak istiyorum sizlere. Bugünkü dünya liderlerimize 22-23 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden iklim liderleri zirvesinde 40 devlet başkanını davet etti. Ancak siz sözde liderler bugüne kadar ne yaptınız? Her ne yaptıysanız kesinlikle yeterli değil. Boş vaatler veren çoğunlukla hep aynı liderler. Zirveleriniz için her zaman hırslı tamalara sahipsiniz. Ancak prova yaptığınız konuşmalardan ve boş vaatlerden bıktık. Gerçek eyleme ihtiyacımız var. Saçmalığa son verin. Tıpkı imparatorun Yeni Giyisileri adlı çocuk hikayesinde olduğu gibi. Hepiniz muhteşem kıyafetlerinizle kendinizi ve birbirinizi kandırıyorsunuz. Tüm bunların en kötü yanı, ülkelerinizi ve halklarınızı yanınızda aşağı çekiyor olmanız. Siz gelişmiş küresel kuzeyin dünya liderleri. Aslında insanlara değer veriyor olsaydınız kesinlikle zaten bir şey yapıyor olurdunuz. Ama öyle değil. Böyle de hiç olmadı. Yüzyıllar boyunca en çok etkilenenlerin topraklarını istila ettiniz, doğal kaynaklarını ve insanlarını istismar ettiniz ve bu yönde ülkelere atıklarınızı için düzenli depolama alanları olarak kullandınız. Bugün bu topluluklar sömürgeleştirildikleri, ezildikleri, susturuldukları ve karınızın bir yolu olarak görüldükleri için en savunmasız oldular. En çok etkilenen insanlara ve bölgelere tarihi bir borcunuz var ve biz insanlar borcunuzu almaya geliyoruz. Küresel kuzeyden liderler kendilerini sürdürülebilirlikte liderler olarak adlandırıyorlar. Ama söyleyin bize güneş panellerini, rüzgar türbünlerini, elektrikli arabalarınızı ve trenlerinizi nasıl inşa edeceksiniz? Mevcut dünya düzeni altında kuzeydeki servetinizin büyük bir kısmı küresel güneyden gelen sistematik doğal kaynak ve insan emeği sömürgesinden kaynaklanıyor. Küresel kuzeydeki yeşil iyileşme, bampa için daha fazla kaynak çıkarma, daha fazla yıkım, daha fazla sömürü ve daha fazla baskı anlamına geliyorsa kendinize sürdürülebilir lider demeyi hakkınızdan bile geçirmeyin. Yani geleceğinize giden yol insanlar üzerinden kara değer veya pervasız politikaların ve alışkanlıkların sürdürülmesiyle açılıyorsa hiç açmayın mapanın ihtiyaç ve taleplerine merkeze alan kararlı iklim politikalarına sahip olmak bir öncelik olmalıdır ancak bu gerçekleşmiyor fosil yakıt sübvansiyonlarına yapılan tüm kirli yatırımlarda mapadaki amansız doğal kaynakların çıkarılmasında adaletsiz ve zararlı ticaret anlaşmalarında hep bunu görüyoruz liste uzayıp gidiyor İşler bu şekilde devam ederse daha yeşil toplumlarınızı geliştirdiğiniz zaman mapa işi görülmemiş bir felaket yaşıyor olacak ama aldanmayın er ya da geç bu sizin de felaketiniz olacaktır. Hayatlarımızdan ödün vermeyi reddediyoruz daha iyi bir gelecek için savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz gençler çevre savunucularımız ve bilimin yanı sıra sizinle yüzleşmek için buradalar. Texas olarak birleşiyoruz ve imparatorun çıplak olduğunu söylüyoruz. Çağrıldıktan sonra bile gururla yürümeye devam ettiğiniz hikayede imparator gibi olmayın. Boş sözleriniz bizde yok ediyor. Mayıs ayında EFF üzerinden duyurulan bir kampanya 3,5 milyar dolar yatırımı ile Total'in Eko Kırım Projesi'ne hedef alıyordu. Fransız petrol devi ve iklim katili Total, Afrika'nın tam kalbinden geçen devasa bir ham petrol boru hattı inşa etme eşiğinde toplulukları yerinden ediyor, vahşi yaşamı tehlikeye atıyor ve dünyayı tam anlamıyla bir iklim felaketine yaklaştırıyor. EA Projesi veya Doğu Afrika ham petrol boru hattı projesi başarılı olursa dünyanın en büyük ısıtılmış petrol boru hattı olacak. Ve Uganda ve Tanzanya'daki toplulukları yok edecek diyen Stop IACOP kampanyası hala devam ediyor. Sırbistan'da Britanya Avustralya merkezinde Riotinto lityum madeni. E, projesine karşı düzenlenen protestolar arttı ve efefe bir dayanışma çağrısına bulundu. Şirket ülkenin batısındaki Lozniça'da elektronik cihazlar ve çeşitli bataryaların üretiminde çok önemli olan lityum rezervini 2006'da keşfetmişti. Proje bir hafta önce artan gösteriler sebebiyle de durduruldu. Dünya Çevre Günü'nde aralarında İklim İçin Gençlik Brezilya ekibinin... Bulunduğu farklı kolektif ve hareketler Brezilya biyonlarının süregelen tahribatından ve yerli halkların ve geleneksel toplulukların baskısından sorumlu olan Çevre Bakanı ve federal hükümet tarafından alınan farklı önlemleri protesto etmek için Brezilya'nın Brasília kentinde bir araya geldi. Ve bir eylem düzenlediler. Dünya Çevre Günü'ndeki etkinliklerin ardından FFF Amazonya iklim aktivistleri bir araya gelerek temizlik kampanyası düzenledi. 8 Aralık Dünya Okyanus Günü'nde FFF Mauritius aktivistlerinden biri suyun altındaki grevinden fotoğrafını paylaşarak okyanuslarımızın üretilen karbondioksitin %30'unu emdiğini biliyor muydunuz diye sordu. FFF mesajını Okyanuslarımız, iklimimiz ve gezegenimiz için en büyük tehdit, mevcut iklim acil durumunuza rağmen aktif olarak çevreyi yok etmeyi seçen en büyük kirleticiler ve şirketlerdir. Gelişmekte olan küçük ada devletleri de özellikle fosil yakıt endüstrisinin ve küresel kuzey ülkelerinin neden olduğu küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyeleri ve yıkıcı fırtınalardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Okyanuslarımızı ve ülkemizi koruma mücadelesinde Maritius'tan ve dünyanın dört bir yanındaki e, genç iklim aktivistlerine katılıyoruz diye iletti. 14 Haziran'da G7 liderleri bahçede jetlerini seyredip karideslerini yerken FFF İngiltere aktivistleri her yerde herkes için daha iyi bir bugün ve gelecek taleplerinde Falmouth'da yürüdüler sokaklarda. Talepleri şu şekilde sıralandı. İklim değişikliğine değil sistem değişikliğine ihtiyacımız var. Boş sözler vermek çözüme yakın bir yerde değil. Bir iklim planına sahip olmak hatta bunu bir gündemde bulundurmak zor iş değil. Eyleme ihtiyacımız var. Küresel sıcaklıkların 1,5 derecenin üzerine çıkmasını önlemek için radikal adımlar atılmalı ve MAPA ülkeleri iklim adaptasyonunda desteklenmeli 100 milyar dolarlık iklim fonunu karşılamalıdır. Hikaye anlatımının ve eğlencenin yaratıcı gücü sosyal konularda büyük kültürel dönüşümler getirdi. Hollywood filmlerinde çok nadir olarak iklim değişikliğine değinildiğinde hikayelerin genellikle iklim kriziyle ilgili zarar verici, yanlış kanları ve yanlış anlamları körüklediği üzerine yoğunlaşan Fridays for Future gerçeklerle korkularımız ve endişelerimizle yüzleşmemize daha iyi bir gelecek, hayal etmemize ve harekete geçmemize bize ilham vermemize yardım olacak yeni bir iklim hikayesine ihtiyacı Var dedi. Hollywood must help save the world ile büyük film stüdyolarına dairesini yapmalarını söyleyen iklim hareketi geçtiğimiz hafta başlayan Don't Look Up filmiyle kazancını edindi. Gelecek hafta Cuma yani 2022'nin ilk haftasında bu programın ikinci ve son bölümüne devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 2022'de gezegenimize daha iyi bakabileceğimizi umuyorum. Şarkımın adını bu sefer söylemeyeceğim çünkü zaten hepinizin bildiği bir şarkı bu. Ee, benim de son zamanlarda oldukça fazla etkisinde kaldığım ve sürekli sürekli dinleyip asla doyamadığım bir şarkı. Evet Sayın Açık Radyo dinleyicileri Biriklim kuşu Konuşuyor programının sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hepinize bir sonraki programda görüşmeyi ve bir sonraki sene görüşmeyi umarak hepinize iyi seneler diyorum.